Belalı İngiliz zıpkıncısı John Ball için zavallı İrlanda başı bağlı bir balık değil de nedir? O pek dindar mızrakçı başı Amerikalı Jonathan kardeş için Texas başı bağlı bir balık değil de nedir? Ve bütün bu durumlarda bir mala el koyanlar o mal üstünde yüzde yüz hak sahibi saymıyorlar mı kendilerine? Başı bağlı balıklarla ilgili kuralın bir hayli geniş bir alanda uygulandığını görüyoruz. Ama başı boş balık kuralı bundan da daha geniş bir alanda uygulanıyor. Tüm uluslar tüm dünya uyguluyor bu kuralı. İngiliz yasa kitaplarındaki bir Latince söze göre herhangi birinin memleketin kıyılarında yakaladığı balinanın başı büyük fahri zıpkıncı sayılan kralındır. Kuyruksa saygıyla kraliçeye sunulur. Balina bakımından bu bölme, bir elmanın aşağı yukarı ikiye bölünmesi demektir. İki bölüm arasında hiçbir şey kalmaz. İşte bu yasa biraz değişmiş olarak, İngiltere'de bugün bile yürürlükte olduğu için ve başı bağlı balıklarla, başı boş balıkları ele alan genel yasayla birçok açılardan garip bir aykırılık yarattığı için, İngiliz demiryollarının kral ve ailesinin emrine verilen özel bir vagonun masraflarını, Bir saygı borcu olarak ödediği gibi, biz de buna başlı başına bir bölüm ayıracağız. Son iki yıl içinde geçen bir olay, yukarıda sözü geçen yasanın hala yürürlükte olduğunu garip bir biçimde ortaya koyuyor. Önce onu anlatacağım size. Ya Dover'dan ya Sandwich'ten ya da İngiltere'nin güneydoğusundaki Çinkoya Ports denilen küçük limanların herhangi birinden gelen namuslu birkaç denizci çetin bir avdan sonra kıyıdan çok uzaklarda gördükleri güzelim bir balinayı öldürüp güç bela karaya çekmişler. Oysa bu bölge bekçi Lord denilen bir çeşit polis ya da muhtarın yönetimi altındaymış. Bu adamı doğrudan doğruya kral atadığı için o bölgede kralın tüm gelirlerini o topluyormuş. Kimi yazarlara göre bu çeşit görevler hiçbir iş görmeden para kazanmanın bir yoludur. Ama gerçekte öyle değil. Bu bekçi lord sadece cebine indirdiği için kendisinin sayılan bu paraları ele geçirmek uğruna bir hayli uğraşmış zaman zaman. Güneşten yanmış, yalın ayak, sıska bacak pantolonları dizlerine kadar kıvrılmış bu zavallı denizciler o koskoca balığı binbir zahmetle karaya çektikten sonra balığın değerli yağından ve kemiğinden en azından yüz İngiliz lirası çıkaracaklarını umuyorlar. Paylarına düşeni alıp karılarıyla güzel çaylar, dostlarıyla nefis biralar içmeyi kuruyorlarmış. Ama tam o sırada bir adam çıka gelmiş. Pek bilgili, pek saygıdeğer, pek hayırsever bir adammış bu. Kolunun altında Blackstone'un kitabı varmış kitabı balinanın kafası üstüne koyduğu gibi şunları söylemiş çekin elinizi bu balık baylar başı bağlı bir balıktır bekçi lord adına el koyuyorum bu balığa bunun üzerine zavallı denizciler İngilizlere özgü saygılı bir şaşkınlıkla ne söyleyeceklerini bilememişler. Dertli dertli bir balinaya bir de yabancıya bakarak Hartart başlarını kaşımaya başlamışlar. Gel gelelim bu davranışları bir işe yaramamış. Blackstone'un kitabını taşıyan bilgili bayın taş yüreğini hiç de yumuşatmamış. Başını kaşıya kaşıya sonunda bir düşünce bulabilen bir denizci konuşmak yiğitliğini gösterebilmiş. Bir şey sorabilir miyim sayın bay? Bu bekçi Lord kimdir? Duka. Ama bu balığın avlanmasıyla Duka'nın bir ilişiği yok ki. Bu balık onundur. Biz bunu avlamak için bunca eziyet çektik. Canımızı tehlikeye attık. Bir hayli de masraf ettik. Tüm kazanca Dük'a mı konacak şimdi? Zahmetlerimize karşılık biz avucumuzdaki nasırlarla mı kalacağız kala kala? Bu balık onundur. Duka o kadar yoksul mu ki geçinebilmek için böylesine olmayacak çarelere başvuruyor. Bu balık onundur. Ben bu balinadan alacağım payla yatalak yaşlı anama yardım etmeyi düşünüyordum. Bu balık onundur. Balinanın bir çeyreğiyle ya da yarısıyla yetinemez mi Duka? Bu balık onundur. Uzun sözün kısası, balinaya el konuluyor, balina satılıyor ve parası Duka Wellington Hazretlerine sunuluyor. Bu durumun özel yanları göz önünde tutularak, o bahtsız deniz adamlarına biraz daha insaflı davranılabileceğini uman dürüst bir papaz, Duka Hazretlerine saygılı bir dilekçe yolluyor. Duka hazretleri karşılık olarak bu mektupların her ikisi de yayınlanmıştır. Kısaca şunu söylüyor. Durum önceden düşünülmüş, para alınmıştır. Papaz efendi bir daha bu işlere burnunu sokmazsa Duka hazretleri kendilerine minnetler kalacaktır. Görüyor musunuz? Üç krallığın bütün köşe bucağına pusu kurmuş olan o yaşlı kahraman, dilencilere verilen sadakaları nasıl zorla ellerinden alıyor? Bu durumda Dükkan'ın balina üstündeki sözde hakkını kral adına aldığı besbelliydi. Ta başında kral bu hakkı nereden almış? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yasayı biraz önce söylemiştik ama Plavdon bu yasanın gerekçesini de veriyor. Ona göre yakalanan balina sırf üstün bir yaratık olduğu için kral ve kraliçenin malıdır. En aklı başında yorumcular bile bu gerekçeyi yeter bulmuşlardır. Ama neden krala baş veriliyor da kraliçeye kuyruk? Hadi hukukçular buna da bir gerekçe uydurun. William Prine adlı eski bir hukukçu kraliçenin altını... Yani kraliçenin cep harçlığı üstüne yazdığı bir incelemede şöyle diyor. Kuyruğunun kraliçeye ait olması elbise dolabındaki giyeceklerine balina kemiği sağlamak içindir. Bunun yazıldığı sıralarda Görnland ya da Kuzey Balinasının esnek kara kemikleri kadın korselerinde çok kullanılırdı. Evet ama bu kemik kuyrukta değil kafada bulunuyor. Prine gibi aklı başında bir avukata hiç yakışmayan bir yanlış bu. Üstelik kraliçe bir deniz kızı mı ki ona bir kuyruk sunuluyor böyle. Burada gizli bir anlam olsa gerek. İngiliz hukukçularına göre krallığın şanına uygun diyebileceğimiz iki balık vardır. Balina ve Mersin. Bu balıkların her ikisi de belirli sınırlar içinde kralınmalıdır ve kral gelirinin sözde yüzde onuncu bölümünü sağlar. Başka bir yazarın bu konu üstüne bir şeyler söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama bana kalırsa mantıklı düşünecek olursak Mersin balığının da balina gibi bölünmesi gerekir. O zaman krala Mersin balığının son derece kalın ve esnek olan başı verilmelidir. Bu işte simgesel bir anlam vararsak kralın başıyla Mersin balığının başı arasında pek eğlenceli bir benzerlik bulunabileceği aklımıza gelebilir. Bu da gösteriyor ki her şeyin yasaların bile bir nedeni vardır. Anlattığım son serüvenden bir iki hafta sonra bir öğleüstü üstü uykulu puslu sularda ağır ağır yol alırken pekootun güvertesindeki burunlar direklerdeki üç çift gözden daha uyanık daha keskin çıktı. Bahse girerim dedi Stubb. Geçen gün gıdıkladığımız balinalardan birkaçı yatıyor buralarda. Bugün yarın karnı havaya dikeceklerini biliyordum nasıl olsa. O sırada önümüzdeki sisler dağılıverince az uzakta bir gemi gözüktü. Yelkenlerini mayne etmiş olmasından bordasına bir balina bağlandığı anlaşılıyordu. Ona doğru kayarken gizin cundasında Fransız bayrağını seçtik. Çevresinde fırfır dönen uçuşan sulara süzülen yığın yığın deniz akbabası bulunduğu için yabancı geminin bordasındaki balinanın gemicilerin yetik dedikleri cinsten yani kendi kendine ölerek denizde sahipsiz yüzüp duran bir balina olduğunu anladık. O koca gövdeden ne iğrenç bir koku çıkabileceğini düşünün. Bir veba salgınını uğrayıp da ölülerini gömmeye vakit bulamayan bir Asur kenti bundan daha kötü kokmazdı. Kimine göre öyle dayanılmaz bir kokudur ki bu, insan nedenle aç açgözlü olursa olsun kolay kolay bordasına bağlayamaz böyle bir balinayı. Ama yine de yapmaya kalkanlar çıkar bu işi. Oysa bundan elde edecekleri yağ, gül yağı olmadıktan başka kalitece de çok düşüktür üstelik. Gittikçe azalan rüzgarla Fransız gemisine sokulunca geminin birincisinden daha da kokulu bir başka deniz canavarını arkasında sürüklediğini gördük. Ne olduğu belirsiz bir balinaydı bu. Sanki korkunç bir hazımsızlık ya da karın ağrıları içinde kıvranıp kurumuş, ölü gövdesinde yağın damlası bile kalmamıştı. Bununla beraber sırası gelince göreceğiz ki hiçbir görmüş geçirmiş balina avcısı genel olarak kokmuş balinalardan ne denli tiksinirse tiksinsin, böyle bir canavara boş verip geçmez. Pekuot yabancı gemiye iyice yaklaşınca, stap balinalardan birinin kuyruğuna sarılı ipler arasında kendi fırlattığı küreğin kısa sapını tanıdığına yeminler etti. Şu Fransız kurbağaları nereden bilsinler balina avlamasını? Köpüklü dalga gördüler mi sandal indirirler denize ispermeçet balinası püskürtüyor diye. Evet ya bazen de limandan ayrılırken ambarını sandık sandık don yağından yapılmış mumla ve kasalar dolusu mum fitili kesmek için makasla tıka basa doldururlar. Çünkü bilirler ki bulacakları ispermeçet kaptanın lambasını yakmaya bile yetmeyecek. Öyle ya bilmeyen mi var bunu? İşte buyurun size bizim artıklarla yani şu bizim zıpkınladığımız güney balinasıyla geçinen bir Fransız kurbağası. Bu da yetmiyormuş gibi bir kıymetli leş daha bulmuş kemiklerini yalamak için. Zavallıcık. Hey çocuklar bir şapka getirin de yağ doldurup verelim şuna sadaka diye. Bu zıpkınlanmış balinadan çıkaracağı yağ bir hapishaneyi bile aydınlatamaz hatta ölüm mahkumunun hücresine bile ışık veremez. Ötekine gelince, vallahi şu bizim üç direği kesip de eritsek, bu kemik yığınından daha çok yağ çıkar içinden. Ama dur hele, şimdi aklıma geldi. Belki yağdan daha değerli bir şey vardır. Evet, amber olabilir bunda. Stap bunları söyledikten sonra, kaptan güvertesine doğru yürüdü. O sırada rüzgar iyice kesilmiş, deniz dümdüz olmuştu. Pequod ister istemez, kokunun içine saplanıp kalmıştı sanki. Yeniden rüzgar çıkmadıkça da, kurtulma umudu yoktu. Kamerasından çıkan Stab, sandalının gemicilerini topladı, yabancı gemiye yolladı. Provasının altından geçerken, fantaziden hoşlanan Fransız beğenisini uygun olarak, baş bodoslamasının eğilmiş kocaman bir dal biçiminde oyulduğunu ve yeşile boyandığını gördü. Bu dalın dikenleri de üstüne yer yer kakılan bakır çivilerdi. Dalın ucunda özene bezene oyulmuş kıpkırmızı bir tomurcuk vardı. Yaldızlı iri harflerle bir de yazı. Buton de Rose yani gül tomurcuğu. Bu mis kokulu geminin romantik adı buydu işte. Stab, Buton sözcüğünü anlamadı ama Rosse'dan ve kırmızı tomurcuktan çıkardı bu adın hangi anlama geldiğini. Eliyle burnunu tıkıyarak, tahtadan bir gül ha dedi, pek uygun doğrusu, aman tanrım, ne güzel de kokuyor. Stap güvertedekilerle yüz yüze gelebilmek için geminin pruvasından sancak yanına kürek çekmek, orada kokulu balinaya iyice sokulup konuşmak zorunda kalmıştı. Eliyle hep burnunu tıkayarak yukarıya doğru seslendi. ''Hey, gül tomurcu! Aranızda İngilizce konuşan bir gül tomurcuğu var mı?'' ''Var'' dedi küpeşteye yakın duran biri. Gönstein'li olan bu adam ikinci kaptanmış meğer. ''Söyle öyleyse, gül tomurcuğum, beyaz balinaya rastladınız mı bir yerlerde?'' Hangi balinaya? Beyaz balinaya. Bir ispermeçet balinası. Mobidik. Gördünüz mü onu? Adını bile duymadım böyle bir balinanın. Kaşalot Blank. Beyaz balina ha? Hayır. Peki öyleyse. Şimdilik hoşça kal. Bir dakika sonra geleceğim yine. Hemen Pecoult'a döndü. Ve Ahab'ın kaptan güvertesinden eğilmiş. Haber beklediğini görünce ellerini ağzına boru gibi tutup bağırdı. Hayır kaptan. Hayır. Ahab çekti gitti. Stab da Fransız gemisine geri döndü. Gursney'li ikinci kaptan o sırada burnuna bir şeyler geçirmiş, bir kesme küreyle balinanın üstünde çalışıyordu. ''Ne o?'' diye sordu stap, ''Burnuna ne oldu? Kırıldı mı?'' Yaptığı işten hiç hoşlanmadığı besbelli olan Gursney'li ''Keşke burnum kırılsaydı, hiç burnum olmasaydı keşke'' dedi. ''Ama sen ne diye tutuyorsun burnunu?'' ''Ben mi?'' Ee, ''Şey, burnum takmadır da düşmesin diye tutuyorum. Hava ne güzel değil mi? İnsan soluk aldıkça bir bahçede sanıyor kendini değil mi? ''Hey, gül tomurcuğu. Bize bir demet çiçek atsana oradan.